266. Mektup 266. Mektubu, üstad Muhammed Baki Billah Hazretleri'nin iki oğlu Hace Übeydullah ve Hace Abdullah'a yazmıştır. İlham ve firaset yoluyla mübarek kalbine doğan ilmi kelam, akide yani itikatlardan bazısını bildirmektedir. Kitaplardan alarak ve akıl ve düşünceyle bularak yazmadığı halde hepsi ehl sünnet vel cemaat alimlerinin sözlerine uygundur. Allah-u Teala ömür sarf ederek, istirahatlerini feda ederek durmadan çalışan o alimleri en üstün iyiliklerle mükafatlandırsın. İmam-ı Rabbani Müceddidi Elf-i Şeyh Ahmed i Faruki Serhandi Kuddisesi Ruhu daha ilim deryasına yeni daldığı sırada Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyada görüp kendisine buyurmuştur ki ''Sen kelam ilminde müştehid olacaksın.'' bu rüyasını hocasına anlatmıştı. O günden beri ilmi kelamın her meselesinde ayrı iştihadı ve görüşleri vardır. Fakat meselelerin çoğunda Maturi diye imamımızla beraberdir. Eski Yunan feylesoflarının islamiyete uymayan sözlerini reddedip, yanıldıklarını ispat etmekte ve tasavvuf büyüklerini tanımayarak ve sözlerini anlayamayarak yoldan çıkan, sapıtan ve kendilerini din adamı sanan, herkesi de yoldan çıkartan, cahil ve ahmakların yüz karalarını meydana çıkarmaktadır. Bu mektupta ayrıca namaza ait birkaç fakıh meselesini de bildirmekte ve tasavvufun kıymetini ve yüksekliğini ve bu yolda yükselmiş olan büyüklerin sım sımsıkı sarılmış olup bunları tanımayan zavallıların iftiralarının çürüklüğünü ve musiki dinlememeyi ve dans ve oyun yerlerine gitmemeyi ve daha birçok şeyi bildirmektedir. Allahu u Teala'ya hamdolsun! Bütün dualar ve iyilikler onun peygamberi ve sevgilisi ve bütün insanların her bakımdan en güzeli olan ve üstünü olan Muhammed Mustafa'ya ve onu sevenlerin ve izinde gidenlerin hepsine olsun. Allahu Teala siz yüksek hocaman kıymetli yavrularını da saadet-i ebediyeye kavuştursun. Yüksek üstadımın beni dünya ve ahiret nimetlerine kavuşturan kıymetli hocamın sevgili yavruları, Biliniz ki her şeye muhtaç olan bu zavallı kardeşiniz tepeden tırnağa kadar o yüksek babanızın sadakaları ve insanları içinde yüzüyorum. İnsanlığın elif bağısını ondan öğrendim. Yükseklikleri haber veren kelimeleri ondan öğrendim. Herkesin senelerce çalışarak kazanabildiği dereceler onun huzurunda, terbiyesi altında az zamanda elime geçti. İnsanlara meziyet, üstünlük veren bütün kıymetler ona hizmetimin ikramiyesi olarak üzerime serpildi. Hiçbir işe yaramayan ve insanlıktan haberi olmayan bozavallı, onun nurlu bakışları altında iki buçuk ay içinde olgunlaşarak büyüklerin yoluna katıldı. Onların Allahu Teala'ya olan yakınlıklarına kavuştu. Böyle az bir zamanda tasavvufu tatmış olanların tecelliler, zuhurlar, nurlar, haller ve keyfiyetler diye anlatmak istedikleri gizli kazançlar, babanızın parlak kalbindeki deryanın damlaları olarak önüme saçıldı. Bunlardan hangi birini anlatayım? Onun lütfederek, acıyarak mübarek gönlünü bu fakire çevirmesiyle tasavvufçuların tevhid bir bilmek, kurup, yakınlık, maiyet, beraberlik, İhata, her tarafı kaplamak, sereyan, her zerrede bulunmak gibi sözlerle anlatmak istedikleri marifetlerden, ince bilgilerden ele geçirmedik hemen hemen hiçbir şey kalmadı. Bunların içerisinde özlerinden bildirilmedik bırakılmadı. Vahdet-i dedikleri, her şeyde Allahu Teala'nın kemalatını görmek ve vahdette kesreti bulmak bu ince bilgilerin başlangıcıdır. İhsan büyüklerinin eriştiği, tanıdığı bilgileri kelime kadrosuyla anlatmaya kalkışmak cahillik ve ahmaklık olur. Bunların kavuştukları, yetiştikleri dereceler çok yüksektir. Anladıkları, edindikleri bilgiler ve zevkler çok incedir. Her bilgi sanatının, büyük ve önder sanılanların yetişeceği, yanaşacağı yer değildir. ''O çok yüksek babanızın bu zavallıya olan nimetlerine, ihsanlarına karşı ölünceye kadar başımı kapanız hizmetçilerinin ayaklarına sürsem size karşı bir şey yapmış olamam. Hangi kusurumu bildireyim ki? Mahcubiyetimden, yüzümün karasından hangisini meydana çıkarayım?'' Allah-u Teala, Hüsamettin Ahmet'ten razı olsun ki sizlere karşı olan vazifemizi, borcumuzu üzerine alarak kapınıza kul olmakla, hizmetinizle çalışmakla, şereflenmekle böylece rahat nefes almamıza sebep olmaktadır. Farisi'nin dediği gibi, ''Vücudumun her zerresi dile gelse de şükrünün binde birini yapamam yine.'' Asırların yetiştiremeyeceği, insan gücünün ölçemeyeceği o kıymeti hazinesinin, Kapısının eşiğini öpmekte üç defa şereflenmiştim. Üçüncüsünde buyurdu ki ''Zayıf düştüm. Yaşamak ümidim azaldı. Benden sonra çocuklarımın gözet. Sizleri getirdiler. O zaman daha küçüktünüz. Kucakta taşınıyordunuz. Size teveccüh etmemi emir buyurdular.'' Emirlerine uyarak yüksek huzurlarında üzerimize o kadar teveccüh olundu ki tesiri görünüverdi. Sonra ''Bunların annelerine uzaktan teveccüh et.'' buyurdular yanımızda olmadığı halde onlara da teveccühte bulunmuştu. Emirleriyle ve huzurlarında olduğu için o teveccühlerin çok faydalar sağlayacağını ümit ediyorum. Babanızın herhalde yapılması lazım gelen emirlerini ve her ne pahasına olursa olsun yerine getirilmesin gereken vasiyetlerini unutacağımı veya dalgınlığıma geleceğini sanmayınız. Buna imkan olur mu? Ufacık bir işaretinizi bekliyorum. Şimdilik birkaç satır nasihat yazıyorum. Can kulağıyla dinleyiniz. Cenab-ı Hak ikinizi de saadeti ebediyeye kavuştursun. Her Müslümanın önce itikadını düzeltmesi yani ehl-i sünnet vel cemaat âlimlerinin bildirdikleri gibi inanması lazımdır. Durmadan yılmadan çalışan o âlimlere Allahu Teala bol bol mükafat versin. Cehennemin ebedi azabından kurtulan yalnız bunlar ve bunların izinde gidenlerdir. Bunların bildirdiği itikatlardan unutmakta olanları anlatacağım. İmanın şartı altıdır. Birincisi Allahu Teala'ya imandır. Allahu Teala kendi zatıyla vardır. Ondan başka her şey onun var etmesiyle var olmuştur. Kendisi ve sıfatları ve işleri yeganedir birdir. Yani hiçbir şey hiçbir bakımdan Allahu Teala'ya benzemez. Varlıkta şeriki, ortağı olmadığı gibi hiçbir bakımdan benzeri yoktur. Benzerlik yalnız isimde ve kelimelerdedir. Onun sıfatları da, iş yeri de kendi gibi akılla anlaşılamaz ve anlatılamaz ve insanların sıfatlarına, iş yerine hiç benzemez ve uymaz. Onun sekiz sıfatı vardır. Bunlara sıfatı subutiye denir. Bunlardan biri ilim sıfatıdır yani Allahu Teala bilicidir. Bu sıfatı da kendi gibi kadimdir yani sonradan olma değildir. Hep vardı ve basiret, yani bir haldedir, hiç değişmez, bölünmez ve çoğalmaz. Bildiği şeyler değişmekte, her değişmeyi bilmektedir. Fakat ilminde ve ilminin bu şeylere bağlanmasında bir değişiklik olmaz. Geçmişteki sonsuzdan gelecekteki sonsuza kadar, yani ezelden ebede kadar her şeyi, her değişmeyi yalnız bilişle bilmektedir. Yani bu sonsuz zamanlarda olan her şeyi, birbirine benzeyen ve benzemeyen halleriyle hem büyüklerini hem de ufak zerrelerini birbirini kendi zamanında olarak bir anda bilmektedir. Mesela bir kimsenin hem varlığını, hem yokluğunu, hem doğmadan evvelki hallerini, çocukluğunu, gençliğini, ihtiyarlığını, diri olmasını ve ölü olmasını, ayakta, oturmakta, dayanmakta, yatmakta, gülmekte ve ağlamakta, neşe ve lezzette, dert ve kederde, izzet ve kıymette, zillet ve aşağılıkta, mezarda, kıyamette ve mahşer yerinde ve mesela cennette nimetler içinde olduğunu hep bir anda ve bir halde bilmektedir. Ne ilminde ne de ilminin bir şeylere bağlanmasında bir değişiklik olmaz. Değişiklik olsa zamanında değişmesi olur. Halbuki orada ezelden ebede kadar parçalanmayan bir an vardır. Daha doğrusu Allahu Teala zamanlı değildir öncelik ve sonralık yoktur. İlmi her şeye yetişir dersek her şeyi bir bilmekte ve ilmin bunlara bir bağlanmasıyla biliyor. Bu bir bilgi ve bir bağlantı da aklın elemeyeceği bir bağlanmaktır. Bunu akla anlatabilmek için şu misali uygun buluyorum. İnsan bir kelimenin çeşitli hallerini birbirine benzemeyen şekillerini bir anda düşünebilir. Bir kelimeyi bir an içinde hem isim hem fiil, hem de harflerin kümesi, hem maddi, hem müstakbel, hem emir, hem men, hem edattı, hem edatsız, hem müsbet, hem menfiyi bilebilir. çeşitli şekillerdeki bir anda kelime de ayrı ayrı görüyorum diyebilir. Bir insanın ilminde ve hata görmesinde ters ve çeşitli halleri bir araya toplaması mümkün olunca Allahu Teala'nın ilminde neden mümkün olmasın? hem de onun ilminde iki zıttın bir arada bulunmasının görünüştedir. Yoksa arada zıttık yoktur. Mesela bir kimseyi bir anda hem var hem yok edebilir. Fakat yine o anda onun varlığını, mesela hicretten bin sene sonra ve birinci yokluğunu, bu varlıktan evvel ikinci yokluğunu da mesela varlığından yüz sene sonra olarak bilmiştir. O halde arada zıttık yoktur. Zira varlığın ve yokluğun zamanları başkadır. İşte Allahu Teala ayrı ayrı başka başka zerreleri bir anda biliyorsa da ilminde değişme olmuyor. Felsefecilerin zannettiği gibi ilim sıfatından sonradan bir şey hasıl olmuyor. Çünkü bir şeyin bilgisi evvelki şeyin bilgisinden sonra hasıl olmuyor ki ilimde değişiklik olsun. Her şeyi bir anda bildiğinden ilminde değişiklik ve yenilik hasıl olmaz. O halde ilimde değişiklik olmadığını anlatmak için ilim, eşyaya, çeşitli bağlantılarla bağlanmıştır demek ve bunların değiştiğini söylemek lüzumsuzdur. Nitekim felsefecileri susturmak için bazı büyüklerimiz böyle söylemiştir. Bu bağlantıların eşyaya bağlanmasında değişiklik olur denilse yerinde olur. Allah-u Teala'nın sıfatı subutiyesinden biri kelam sıfatıdır. Kelam sıfatı yani söylenmesi de basit kelimedir ki, Ezelden ebede kadar hep o bir kelamla söyleyicidir. Bütün emirler, bütün yasaklar, bütün bildirilen şeyler, bütün sualler, bütün dilekler hep o kelamdır. Gönderdiği bütün kitaplar ve sayfalar hep o basit kelamdandır. Tevrat ondan meydana gelmiş. Kur'an-ı Kerim ondan nazil olmuş, inmiştir. Allah-u Teala'nın sıfat-ı subutiyesinden biri tekvin sıfatıdır. Yani yaratıcıdır. Bütün yaratıkları, yaptıkları da bir fiil bir yapıştır ki, sonsuza kadar yaratmaları hep o fiille var olmaktadır. Bir göz kırpacak zamanda her şeyi yaptık mealindeki ayeti i kerime bunu gösteriyor. Hayat vermesi ve öldürmesi hep o fiilledir. Yaratması ve yok etmesi de o fiildendir. Fiilinde de çeşitli bağlantılar yoktur. Bir tahallukla ilk ve sonradaki her şeyi kendi zamanında yaratıyor. Akıl onun fiilini, işini anlayamayacağı gibi fiilin bağlantılarına da ermemektedir. Aklın oraya yolu yoktur. Eylül sünnet âlimlerinden Ebu'l-Hasen Eşari bile Allahu Teâlâ'nın fiilini anlayamayarak tekvin sıfatına yani yaratmasına sonradan olma hadisdir dedi. Yani her şeyi yapması yaptığı zaman meydana geliyor dedi. Halbuki her zaman yapılan işler ezeldeki fiilin eserleri meydana çıkmalarıdır. Yoksa fiilinin kendisi değildir. Tasavvuf büyüklerinden fiillerini görüyoruz yani tecelliye efale kavuştuk diyenler de böyle yanılıyor. Her şeyde Allahu Teala'nın fiilini görüyoruz sanıyorlar. Halbuki o tecelliler görünenler fiilin kendisi değil eserleridir. Zira Allahu Teala görünmediği gibi fiili de görünmez, hiç solunmaz, düşünülmez ve akılla anlaşılamaz. Onun fiilinde bütün sıfatları da kadimdir, sonradan olma değildir, kendisiyle hep vardır. Onun fiiline tekvin denir, mahlukat aynasına yerleşmez ve görünmez. Parisinin dediği gibi, dar olan şekil ve suret kalıbına mana nasıl sığar, dilenci kulübesinde sultanın ne işi var? Bu fakire göre Allahu Teala'nın kendi tecellisi olmaksızın fiillerinin ve sıfatlarının tecellisi olmaz. Sıfatları ve fiilleri kendinden ayrılmaz ki kendi tecellisi olmaksızın tecelli edebilsin. Onun zatından ayrılan fiillerinin ve sıfatlarının zilleri, akisleri, görünüşleridir. Herkes bunları anlayamaz. Cenab-ı Hakı dilediği kullarına bildirir. Onun ihsanı çoktur. Yine sözümüze gelelim. Allah-u Teala hiçbir şey hulul etmez, hiçbir cisim içine işlemez, hiçbir şey ona hulul etmez. Fakat allah Teala her şeyi ihate etmiş kaplamıştır ve her şey yakındır ve her şeyle beraberdir. Fakat bizim alıştığımız ve anladığımız ihata kurb ve mahiyet gibi değildir. Bunlar ona layık değildir. Evliyanın keşifle, müşahedeyle anladığı ihata kurb ve mahiyette ona layık değildir. Zira zavallı mahlukların hiçbiri onu ve sıfatlarını ve fiillerini anlayamaz, bilemez. Anlamadan inanmak lazımdır. Farisenin dediği gibi, ''Anka kuşu avlanamaz, tuzağını topla. Bu avlanmadan giren yalnız havadır tuzağa. Yüksek rehberimin mesnevisindeki şu beyti buraya yazmak uygundur. Gidecek yol uzundur pek, uygun olmaz kavuştun demek.'' Allah-u Teala'nın her şeyi ihata ettiğine ve her şeye yakın olduğuna ve her şeyle beraber olduğuna inanırız. Fakat bu ihata, kurt ve mahiyetin ne demek olduğunu bilemeyiz. İlmi ihata etmiştir, ilmi yakındır demek, Kur'an-ı Kerim'in açık olan manasını çevirmek demektir. Biz böyle manalar vermeyi doğru bulmuyoruz. Allahu Teala hiçbir şeyle iddihat etmez, birleşmez. Hiçbir şey de onunla birleşmez tasavvuf büyüklerinden İttihat manası anlaşılan sözler çıkmışsa da onlar başka şey demek istemiştir. Mesela fakirlik tamam olunca Allahu Teala sözleriyle her şey yoktur ancak Allahu Teala vardır demek istiyorlar. Yoksa o fakir Allahu Teala ile birleşir demek istemiyorlar. Bunu demek kafirlik zındıklık olur. Allahu Teala zalimlerin kafirlerin sandığı gibi değildir. Üstadın buyurmuştu ki Allah-u sorun ben hakkım sözünün manası ben yokum, yalnız Allahu Teala vardır demektir. İsamiyete uyanların böyle sözlerine hüsnizan zan olunur, tevil edilir. Allahu Teala'nın zatında, sıfatlarında ve fiillerinde değişiklik olmaz. Hareketlerin, işlerin olmasıyla, her şeyi yaratmasıyla onun zatında, sıfatlarında ve fiillerinde değişiklik olmuyor. Vahdedi vücut var diyenler, tenzülatı Hans yani Allahu Teala'nın bu mevcudatı var etmesi beş derecede oluşmuştur demeleri onda değişiklik yapacak manada değildir. Bu manayla söyleyen kafir olur ve yoldan çıkar. Bu büyükler Allahu Teala'nın sıfatlarının zuhurunda meydana çıkmalarında beş derecenin aşağıya indiğini söylüyorlar ki zatında ve sıfatlarında ve fiillerinde bir değişiklik olmuyor. Allahu Teala ganiy mutlaktır. Yani hiçbir şey için hiçbir şeye muhtaç değildir. Ne kendine, ne sıfatlarına, ne de fiillerine hiçbir surette bir şey lazım değildir. Varlıkta muhtaç olmadıkları gibi zuhurda, belli olmakta da ihtiyaçları yoktur. Sofiyenin büyüklerinin Allahu Teala isimlerini ve sıfatlarını ızhar için bize muhtaçtır anlaşılan sözleri bu fakire çok ağır geliyor. Yaratılmakla biz kıymetlendik, şereflendik. Allah-u Teala'da bir şey artmadı. Böyle şeyler söylemek çok yersiz ve çirkindir. Ezzariyat suresinin cinleri ve insanları ancak bana ibadet etmeleri için yarattığım mealindeki 56. ayeti gösteriyor ki, cinlerin ve insanların yaratılması Allahu Teala'yı tanımaları içindir ki bunlar için şeref ve saadettir. Yoksa onun bir şey kazanması için değildir. Hadis-i Allah-u Teala'nın maruf olmak, tanınmak için her şeyi yarattım buyurması, onların beni tanımakla şereflenmesi için demektir. Yoksa tanınayım ve onların tanınmasıyla kemal bulayım demek değildir. Bu mana Allahu Teala'ya layık değildir. allah Teala'da noksanlık sıfatları ve mahlukların hasa ve alametleri yoktur. Madde değildir, cisim değildir, mekanlı değildir, yani yer kaplayıcı değildir, zamanlı değildir. Bir yerde bulunmadığı gibi zamanı da yoktur. Kemal sıfatları kusursuzluk yalnız ondadır. Sekiz Kemal sıfatı olduğunu bildirmiştir ki şunlardır. Hayat, diri olması, ilim, bilmesidir, kudret, gücü yetmesidir, irade, dilemesidir, sem, işitmesidir, basarı görmesidir, kelam, söyleyici olmasıdır, tekvin, yaratmasıdır. Bu sıfatları kendinden ayrı olarak vardır. Varlıkları ilimde değildir. Yani nazari ve teorik var edilmiş olmayıp hariçte ve hakikatte vardır. Kendi var olduğu gibi bu sıfatları da ayrıca vardır. Müslümanlardan sıfatları inkar eden mutezile fırkasıyla kafirlerden eski felsefeciler de sıfatları nazari olarak kendinden ayrıysa da hariçte yalnız kendi vardır diyorlar. Yani sıfatların nazari olarak kendinden ayrı olduğunu inkar etmiyorlar. Mesela ilim sıfatının manası, zatın manasının aynıdır demiyorlar. Yahut kudret ve iradi sıfatlarının manaları, birbirinin aynıdır demiyorlar. Fakat haricindeki varlıkları aynıdır diyorlar. O halde sıfatları inkardan kurtulmak için hariçte ayrı ayrı var olduklarını inanmamak lazımdır. Nazari olarak ayrı bilmek fayda vermez. Allah-u Teala kadimdir, yani varlığının başlangıcı yoktur. Varlığından önce yok değildi, hep vardı. Ezeliidir, yani hiçbir zaman yok değildi. Ondan başka hiçbir varlık kadim ezeli değildir. Din sahipleri, kitap sahipleri hep böyle iman etmiştir ve Allahu Teala'dan başkasını kadim ezeli bilenleri kafir demiştir. Bunun için ki Hocetül İslam imamı Muhammed Gazali radıyallahu an İbn Sina'nın ve Farabi'nin ve daha başkalarının kâfir olduklarını söylemiştir. Çünkü bunlar aklın, ruhun ve maddenin ilk hali dedikleri Eyola'nın kadim olduğuna inanmış ve göklerin içindekilerle beraber kadim olduklarını söylemişlerdir. Allahu Teala Kadir'i mutlaktır. Yani dilediğini yapabilir. Tabiat kuvvetleri gibi elbette işi yapmaya mecbur değildir. Eski Yunan felsefecileri akılları ermediğinden kemal, büyüklük, mecbur olmakta herhalde yapabilmektedir deyip Allahu Teala'nın ihtiyarını yani seçmesini inkar ettiler. Yapmaya mecburdur dediler. Bu ahmaklar Allahu Teala bir şeyi yaratmaya mecbur olmuş ve sonra başka bir şeyi yaratmamıştır dedi. Bu uydurma şeyde akli fail deyip her şeyi bu yapıyor dediler. Akli faal dedikleri şey de yalnız onların vehimlerinde, hayallerinde olan bir şeydir. Bunların bozuk inanışlarına göre Allahu Teala hiçbir şey yapmıyor. İnsan bunalınca, sıkışınca aklı faale yalvarır. Allahu Teala'dan bir şey istemez. Çünkü Allahu Teala'nın dünyada olup bitenlerle hiçbir ilgisi yoktur. Her şeyi yapan, yaratan aklı faaldir derler. Hatta aklı faale de yalvarmazlar. Çünkü onu kendilerinden belaları gidermek de irade ve ihtiyar sahibi bilmezler. Bu nasipsizler ahmaklıkta, sersemlikte, sapık fırkaların hepsinden daha aşağıdır. Kafirler her erişlerinde Allahu Teala'ya sığınıyor. Belaların giderilmesini ondan istiyorlar. Bu alçaklarsa böyle değildir. Bu nasipsizlerde iki şey sapık ve ahmak fırkalarının hepsinden daha çoktur. Bunlardan biri Allahu Teala'nın gönderdiği haberlere inanmıyorlar. Peygamberlerin bildirdiklerine inat ve düşmanlık ediyorlar. İkincisi, bozuk ön fikirleri ileri sürüyorlar. Asılsız, çürük deliller, şahitler göstererek boş, sapık düşüncelerini ispata kalkışıyorlar. Bozuk düşüncelerini ispat için öyle yanılıyorlar ki, hiçbir alçak böyle yanlış, çürük şey yapmamıştır. Dünyada olan her işi durmadan giden, dönen göklerin ve yıldızların değişmeleri ve vaziyetleri yapılıyor diyorlar gökleri yaratanı ve yıldızları icat edeni ve hepsini hareket ettireni ve aralarında nizam kuranı görmüyorlar. Bunlar tesadüfen oluyor diyorlar. Ne kadar ahmaklar, ne kadar alçaklar. Bunları akıllı bilen, sözlerine inanansa bunlardan daha alçaktır. Onların akla dayanan düzgün ilimlerinden biri geometri, hendesedir ki bu dünya saadetine ne de ebedi kurtuluşa faydası yoktur. Bir üçgenin Üç iç açısının toplamı iki dik açıya müsavidir demek ve bunu ispatlamak insanlığa ne kazandırır? Fen bilimleri, modern makineler ve elektronik aletler ve yeni yeni bulunan şey Allah'ın peygamberine uyarak kalpleri temizlenmiş, ahlakı güzelleşmiş, imanlı kimseler tarafından yapılmadıkça ve kullanılmadıkça hiçbir faydası olmaz. İnsan haklarını rahatı, huzuru sağlayamaz. Harbin ve sefaletin ortadan kalkmasına yaramaz. Zulme işkenceye ve dağılmaya vasıta olur. İmam Gazali rahmetullahi aleyh kendilerini akıllı ilim adamı ve hiç yanılmaz sanan dinsizleri üçe ayırmıştır. Birincisi maddeciler olup bunlar Yunan feylesoflarından asırlarca evvel vardı. Bugün de fen adamı geçinen bazı ahmaklar bu kısımdadır. Bunlar Allahu Teala'nın varlığına inanmayıp alem böyle kendiliğinden gelmiş ve böyle gidecektir diyorlar. Canlılar da böyle birbirinden üreyip sonsuz olarak sürecektir diyor. İkinci kısım tabii olup canlılarda ve cansızlardaki akıllara hayret veren intizamı ve incelikleri görerek Allahu Teala'nın varlığını söylemeye mecbur kalmışsalarda tekrar dirilmeyi, ahireti, cenneti ve cehennemi inkar etmişlerdir. Üçüncü kısım sonra gelen eski Yunan filosofları ve bu arada Sokrat ve talebesi Eflatun ve onun da talebesi Aristoteles felsefeleridir. Bunlar dehlileri ve tabiicileri reddederek aldandıklarını ve alçaktıklarını bildirmek için başkalarının sözlerine hacet kalmayacak kadar şeyler söylerdi. Fakat bunlar da küfürden kurtulamadılar. Bu üç kısımda ve bunların yolunda gidenler de hep kafirdir. Bazı saf kimselerin bunları din adamı sanması ve hatta peygamberlik derecesine yükseltmeleri bu yolda hadis bile uydurdukları hayretle işitilmektedir. Kafirler her şey söyleyebilir fakat Müslüman görünenlerin iman ve küfrü ayırt etmemesi acınacak bir haldir. Bu dinsizlerin üç kısmı da ve bugün kendilerini ilim adamı denilen ve yeni felsefenin ve sosyolojinin kurucuları diye met edilen, Halbuki din bilgisi olarak Yahudilerin ve papaların inceli değiştirmeleriyle meydana çıkmış da İslam düşmanlarının yazdığı birkaç uydurma kitaptan başka sermayeleri olmayan Luther Martin, Calvin, Walter, August Comte, Karl Marx ve Durkheim gibi Rönesans inkilaf öndercileri ahmaklıklarda ve zavallılıklarda herkesten ileri gitmiş kafirlerin her sınıfını arada bırakmışlardır. Bunların hepsi hem dinlere inanmıyor ve peygamberlere sallallahu aleyhi ve sellem inat ve düşmanlık ediyor, hem de aile, cemiyet ve din hakkında uydurdukları sözleriyle birbirlerini ve herkesi kandırmak için çürük deliller ve şahitler buluyorlar. O kadar yanlış, o kadar gülünç şeyler söylüyorlar ki hiçbir cahilin, hiçbir ahman bu kadar aşağılığı görülmemiştir. Bunlar ne kadar akılsız, ne kadar zavallıdır. Bunları akıllı, fikirli sananlar da bunlardan daha zavallı ve daha bedbahtır. Birçok kıymetli bilgileri kitaplarımızdan çalmışlardır ve aralarına başka şeyler de katmışlardır. Din sahipleri, peygamberlerin izinde gidenler bir şeyin doğruluğunu ispat ederken yanılırsa zararı ve tehlikesi olmaz. Zira bunlar bütün ilimlerinde ve işlerinde onlara uyup sözlerini ispat ediyor. Bunların peygamberlere uyması doğruluklarını bildiğine yetişir. O zavallılarsa peygambere uymaya gericilik deyip sözlerini akla uygun getirmeye çalışıyorlar. Aklın eremediği şeylerde şüphesiz yanılıyorlar. Allahu Teala'nın peygamberi olan İsa Aleyhisselam'ın sözlerini bunların en büyüğü tanınan Eflatun işitince biz temiz, olgun, ilerici insanlarız. Bize doğru yol gösterecek kimseye ihtiyacımız yoktur dedi. Ölüleri diriltiyor, körlerin gözlerini açarak avraç denilen hastalıkları iyi ederek kurtarıyor. Yani kendi fenlerinin, tecrübelerinin yapamadığı şeyleri yapıyor. Fakat bu cahiller gidip görmesi, halini incelemesi lazımken görmeden, anlamadan böyle cevap veriyor. Bu sözleri çok ahmak olduklarını göstermez mi? Avrupa kitaplarında ve tercümelerinde, Eflatun'un milattan yani İsa aleyhisselamın dünyayı teşrifinden 347 sene önce öldüğü yazılıdır. Kendisi meşhur olduğundan ölüm zamanına inanılırsa da İsa aleyhisselama ancak 12 havari inanıp iseviler az ve asırlarca gizli yaşadıklarından milat yani Noel gecesinin doğru anlaşılmamalıdır adn birinci kanun Aralık 25'inde veya ikinci kanun Ocak 6 veya başka gün olduğu sanıldığı gibi bugünkü Miladi senenin bir veya dört 4 sene az olduğu çeşitli delillerdeki kitaplarda yazılıdır O halde Miladi sene Müslümanların senesi olan Hicri sene gibi doğru ve vaki olmayıp günü de senesi de şüpheli ve yanlıştır İsa Aleyhisselamla Muhammed Aleyhisselam arasındaki zaman, bin seneden az değildir. Mevahibi le Dunniye 2. cilt 3. sayfasında diyor ki İbni Asankir'in Şaibeden haber verdiğine göre İsa Aleyhisselamla Muhammed Aleyhisselam arasında 963 sene fark vardır. Muhammed Aleyhisselam hicret ederken tarihçilere göre şimdi kullanılan miladi senenin 622. senesinde Sefer ayının son perşembe günü akşama yakın Ser Dağında mağaraya girdi. Pazartesi gecesi mağaradan çıkıp Efrence Eylül ayının 20. Rumi Eylül'ün 7. Pazartesi günü Medine şehrinin Kuba mahallesine ayak bastı. Bugün Müslümanların Hicri Şemsi sene başı oldu. Acemlerin Şemsi senesi bundan 6 ay önce yani Mart'ın 20. günü olan Mecusi bayramında başlamaktadır. O gün Rebiul Evvel ayının 8. günüydü. O senenin Muharrem ayının iptidası, hicri-i kemeri sene ve başı kabul edilir. Bu kemeri sene başı Temmuz ayının 6. Cuma günüydü. Kuba'da 4 gece kalıp Cuma günü çıktı. Oğlum, Muhammed Masum Kuddisesi Ruh bugünlerde Şerhi Mevakıf kitabını tamamladı. Derslerinde bu kendilerini akıllı denilenlerin hatalarını ve kabahatlerini iyice anladı ve çok şey öğrendi. Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun ki bizleri aklın dar çerçevesi içinde bırakmayıp doğru yola çıkardı. Eğer peygamberleriyle doğru yolu göstermeseydi biz de o zavallılar gibi aklın ermediği şeylerde zannettiklerimize inanacak ve helak olacaktık. İmam Muhammed Gazali, İmam-ı ahmet -ı ve daha birçok İslam büyükleri, eski Yunan feylesoflarını inceleyip didik didik etmiş ve o felsefecilerin ne kadar cahil, ahmak ve kafir olduklarını bildirmişlerdir. Müslümanların böyle kafirleri beğenmemeleri, onlara aldanmamalarını birçok kitaplarında yazmışlardır. O halde kafirlerin İslam alimleri, tasavvuf adamları, eski Yunan feylesoflarının, Betamyos mekteplerinin tesirleri altında kalmış demeleri tamamen yanlıştır. İslam alimlerini onların talebesi ve taklitçisi şekline sokarak bunları küçültmek için yapılan iftiralardır. Halbuki İslam alimleri eski Yunan ve Roma felsefelerini çürüterek yere sermiş, onların hukuk, ahlak ve tıp üzerindeki sözlerinden doğru olanları eski peygamberlerin kitaplarından çıkma olduklarını bildirmişlerdir. Sofiyeye Aliye'nin tasavvufa ait sözleri cahillerin sandıkları gibi kitaptan okumak da başkalarından öğrenmek de ve taklit de değil keşif yani mübarek kalplerine temiz ruhlarına akıv gelmekte anladıkları marifetlerden başka bir şey değildir. 267. mektup Bu mektup Mirza Hüsamettin Ahmed'e yazılmıştır. Esrar ve deka ıkı bildirilmektedir. Allahu Teala'ya hamd olsun. Onun sevgili peygamberine ve ailesine salat ve selam olsun. Size ve bütün Müslümanlara dualar olsun. Lütfederek bu fakire gönderdiğiniz mektubu okumaktan şereflendik. Allahu Teala buna karşılık olarak size iyilikler versin. Allah-u Teala'nın ihsan eylediği nimetlerden hangisini yazayım? Onlara karşı şükrü nasıl bildireyim? Allah-u Teala'nın tevfikiyle yağdırılan ilimlerin ve marifetlerin çoğu yazılıyor. Anlayan, anlamayan herkes okuyor. Fakat ayrıca verilen ince ve gizli şeylerden hiçbiri açığa vurulamıyor. Hatta harfle, işaretle de bir şey söylenemiyor. Bu fakirin marifetlerini toplamış olan kıymetli oğlum, sülük ve cezbe makamlarına yükselmişken, ona da bu ince bilgilerden söz edilemiyor. Bunların örtülmesine titizlikle çalışılıyor. Evet, oğlum bu gizli bilgilere kavuşmuştur ve yanılmaktan, şaşırmaktan, korunmakta olduğunu biliyor. Fakat çok ince olduklarından dil tutuluyor. Gizledikleri ağzın açılmasını önlüyor. Şuara suresi 13. ayetinin Göğsüm daralıyor, dilim tutuluyor, meali şerefine uygundur. Bu sırlar beyana gelmeyen cinsten dediğin. Belki beyana sığmayan sırlardır. Hafızın feryadı boşuna değil, şaşılacak şey çoktur onda iyi bil. Saklamak için uğraştığımız bu nimetlerin hepsi peygamberlerin peygamberlik kaynaklarından gelmektedir. Meleklerin yükseklikleri de bu nimeti ortaktır. Peygamberlerin izinde gidenlerden dinlediklerini de bu nimetle şereflendirirler. Ebu Hureyre Hazretleri buyuruyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden iki ilim öğrendim. Bu iki ilimden birisini size açıkladım. İkinci ilmi eğer bildirirsem beni öldürürsünüz. Bu ikinci ilim gizli olan ilimdir. Bunu herkes anlayamaz. Bu Allahu Teala'nın büyük nimetidir. Bu nimeti dilediğine verir. Allahu Teala büyük nimetler vericidir. Çok kıymetli hocamın çocuklarına yazılan mektubu lütfen gözden geçiriniz. Kıymetli efendim. O fakire göre, tasavvufta bidat meydana çıkarmanın çirkinliği dinde bidat yapmanın çirkinliğinden az değildir. Tasavvufun bereketleri bidat çıkarmadığı müddetçe akar gelir. Tasavvufta bir değişiklik yapılınca feyzer ve bereketlerin gelmesi de durur. Onun için tarikatlerde bir değişiklik olmamasına çok dikkat etmelidir. Tarikatten anlamayanlarla görüşmemelidir. Her nerede ve her kim olursa olsun tarikati değiştiren bir şey görülürse zorla ve elbette önlemelidir. Tarikatın doğrusunu kuvvetlendirmeli ve yaymalıdır ve selam. 268. Mektup Bu mektup hanı hanana yazılmıştır. Peygamberlere varis olan alimlerin kimler olduğu ve gizli bilgilerin neler olduğu bildirmektedir. Allahu u Teala'ya hamdolsun. Onun seçtiği kullarına selam olsun. Buradaki fakirlerin hali hamd etmeye layıktır. Sizin de selamette, afiyette ve doğru yolda olmanıza dua ederim. Konumuz ilimde varis olmak olduğundan vaktin izin verdiği kadar birkaç kelime daha yazıyorum. Hadis-i şeriflerde alimler peygamberlerin varisleridir buyuruldu. Peygamberlerin bıraktığı ilim iki türlüdür. 1. Ahkam bilgileri 2. Esrar bilgileri bu âlimin varis olması için bu ilimlerin ikisinden de pay alması lazımdır. Yalnız birisinden pay alan kimse âlim olamaz. Çünkü varis bırakılan malın her birinden pay alır. Bir kısmından alıp başka parçalardan almaması olamaz. Belli bir kısımdan payı olana varis denilmez. Buna alacaklı denir. Alacaklı olan yalnız hakkı olan maldan alır. Peygamber Efendimiz başka bir hadiste, Ümmetimin alimleri İsrail oğullarının peygamberleri gibidir buyurdu. Burada bildirilen alimler de varis olan alimlerdir. Alacaklı gibi olanlar değildir. Alacaklı olanlar kalan malın yalnız bir kısmından alırlar. Çünkü varis çok yakın olduğu için ve şahidi olduğu için malı bırakan kimse değildir. Alacaklı olansa böyle değildir. İşte varis olmayan alim olamaz. Buna belki belli bir şeyin alimidir denebilir. Mesela fıkıh alimidir denir. Alim, varis olana denir ki her iki ilimden de nasibi vardır. İlmi esrar deyince çok kimse tevhid-i vücudi, her şeyde bir olan varlığı görmek, bir olanda her şeyi görmek gibi bilgileri sanır. İhata, sereyan, kurup mahiyet gibi hal sahibi saliklerin anladıkları şeyleri bilmektir denir. Haşa, böyle değildir. Bu bilgiler esrar bilgileri değildir. Bunlar peygamberlik makamına yakışacak bilgiler değildir. Çünkü bu bilgiler tarikat sarhoşluğu, hallerin kapladığı zaman hasıl olur. Bunlar ayık, şuurlu olanların bilgileri değildir. Peygamberlerin bilgileri ise hem ahkam bilgileri, hem esrar bilgileri, hem ayık, şuurlu bilgilerdir. Hiçbirine dalgınlık bilgileri hiç karışık değildir. Dalgınlık bilgileri vilayet derecesine uygundur. Çünkü veliler sekeri dalgın halde olur. Bu bilgiler olsa olsa vilayetin esrarı olur nübüvvetin esrarı değildir. Her ne kadar peygamberlerin de vilayetleri varsa da vilayete bağlı olan şeyler bu büyüklerde küçük kalmakta, peygamberliğe bağlı şeyler yanında yok gibi olmaktadır. Paris'inin dediği gibi, güneş doğar, aydınlanır memleket, sabah yıldızı görünmez elbet. Kitaplarımda, mektuplarımda açıkladım. Yine bildiriyorum ki, peygamberlik derecelerinin üstünlüğü büyük bir deniz gibidir. Evliyalık dereceleri bu denizin yanında bir damla gibi kalır. Fakat ne yapayım ki peygamberliğin derecelerine yetişemeyen çok kimse, vilayet nübüvvetten daha yüksektir der. Birçoğu da bu sözü çevirerek, peygamberlerin vilayeti kendi nübüvvetinden daha üstündür der. Bunların hepsi de peygamberliğin ne olduğunu anlayamamışlardır. Anlamadan konuşmuşlardır. Sekir yani şuursuzluk dalgınlık halini sav, yani uyanıktıktan üstün görenleri de böyledir. Sahvın ne olduğunu bilmiş olsalardı, sahvın yanında sekirleri dillerine bile almazlardı. Farisi'nin dediği gibi, toprak nerede, temiz alem nerede? Bunlar yüksek insanların sahvını cahillerin sahıvları gibi sanmış olacaklar ki, sekri sahıldan üstün tutmuşlar. Keşke cahillerin sekirleri de yükseklerin sekirleri gibi bilselerdi de böyle söylemeselerdi. Çünkü aklı olan herkes bilir ki sağ sekirden yani ayıklık sarhoşluktan elbette iyidir. Cahillerin sehivleri de böyledir. Büyüklerin sahıvları da böyledir. Evliyalığı peygamberlikten ve sekri sahvadan üstün tutmak, kafirliği Müslümanlıktan üstün tutmaya ve bilgisizliği ilimden daha üstün tutmaya benzer. Çünkü küfür ve cehil evliyalığa benzer. İslam ve marifetse peygamberlik de olur. Muhammed aleyhisselam küfürden sakınmıştır. Allahu Teala'ya sığınmıştır. İsra suresinin 84. ayetinde mealen Onlara de herkes yaradılışında bulunanı yapar buyuruldu. İslamiyette İslam küfürden iyi olduğu gibi hakikatte İslam'ın küfürden iyi olduğunu bilmek lazım. Çünkü İslamiyet hakikatin suretidir. 269. mektup. Bu mektup Murtaza Han'a yazılmıştır. Din düşmanlarını aşağılamak, uydurma putlarını yıkmak lazım olduğu bildirilmektedir. Allahu Teala'ya hamd olsun. Onun seçtiği kullarına selam olsun. Herkesin bir isteği vardır. Bu fakirin arzusu Allahu Teala'nın düşmanlarına ve onun sevgili peygamberinin düşmanlarına sertlik göstermek ve o alçakların alçaklıklarını açıklamaktır. Onları ve tapınlıkları şeyleri aşağılamaktır. Allahu Teala'nın en çok beğendiği işin bu olduğunu iyi biliyorum. İşte bunun için sizi de tekrar tekrar bu çok beğenilen işi yapmaya çağırıyorum. Bu işin Müslümanlığın en mühim vazifelerinin birinci olduğunu anlatmak istiyorum. Siz oraya gelince oradaki İslam düşmanları rezil oldu, dilleri tutuldu, kalemleri yazmaz oldu. Önce bunun şükrünü yapmak lazım tapınmak için Müslümanlara karşı gösteriş yapmak için oraya yağın yağın gidiyorlardı. Allahu Teala'ya şükürler olsun ki bizleri bu belaya düşmekten korudu. Bu büyük nimete şükrettikten sonra bu alçakların aşağı kötü yolda olduklarını yaymaya çalışmalıdır. Bunları ortadan kaldırmak için açıktan ve el altından gücünüz yettiği kadar çalışınız. Puta tapınan bu ahmakları elden geldiği kadar aşağılayınız. Şimdiye kadar olan gevşekliklerin zararı böyle belki azalabilir ve o kusurların kefareti olur. Zayıf olduğum ve havalar çok soğuk gidiyor. Yoksa hemen huzurunuza gelir sizi bu işte teşvik ederdim. O alçakların putuna tükürürdüm. Bu işi saadete kavuşmaklığım için sermaye yapardım. Daha ne yazıyım ve selam. 270. mektup. Bu mektup Şeyh Nur Muhammed'e yazılmıştır. Bazı sohbetlerde bulunmak, bir yana çekilip yalnız kalmaktan daha iyi olduğu bildirilmektedir. Allahu Teala'ya hamd olsun. Onun seçtiği kullarına selam olsun. Kardeşimiz Şeyh Nur Muhammed bu fakiri öyle unuttu ki bir selamla, bir haberle bile hatırlamamaktadır. Bir köşeye çekilip uzzet etmek istiyordunuz. Ona kavuştunuz. Fakat öyle sohbetler var ki o zetten daha kıymetlidir. Müveis-i Karniyye rahmetullah ve aleyh düşününüz, uzet etmek istedi. Bunun için insanların en iyisinin Peygamber Efendimizin sohbetine kavuşamadı. Sohbetin yüksekliği derecelere erişemedi. Tabiinden oldu. Birinci derecede olmaktan ikinci dereceye düştü. Allahu Teala'nın lütfu ve ihsanıyla her gün bir başka sohbet olmaktadır. Adiisi Şerif'te, İki günü bir olan kimse aldanmıştır buyurdu. Size ve doğru yolda olanlara ve Muhammed Mustafa'nın yolunda olanlara selam olsun.